Şeytan Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Es salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Efendim pencerelerden Cenab-ı Hakk'ın kainattaki esmasının tecellilerini Üstad seyrettiriyordu bize Bugün 15. pencereden devam ediyoruz Seyahatimize seyranımıza, temaşamıza Cenab-ı Hak hayretimizi ve hayranlığımızı arttırsın inşallah. 15. pencere <Sessizlik> Ellezî ahsene külle şeyin halaka sırrınca her şeye o şeyin kabiliyeti mahiyetine göre kemal-i mizan ve intizam ile bitilip, hüsnü sanat ile tertip edilip en kısa yolda ve en güzel surette en hafif bir tarzda İstimalce en kolay bir şekilde mesela kuşların elbiselerine ve her vakit tüylerini kolayca oynatmalarına ve istimallerine bak. Hem israfsız hikmetli bir tarzda vücut vermek, suret giydirmek, eşya adedince diller ile bir sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve bir kadiri alimi mutlaka işaret ederler. Evet. Bu pencere tek bir cümlelik pencere ama oldukça muhteşem bir pencere, muhteşem manzaralar sergiliyor. Onun için bunu daha yakından görebilmek için küçük parçalar halinde, cümlecikler, cümle parçacıkları halinde bu konuyu ele almaya çalışalım. ''Ellezi ahsana külle şeyin halaka'' sırrınca, evet bu ayetin aynı zamanda şerhi, tefsiri olmuş oluyor bu pencere. Bu açmış olduğu pencereden bize Üstad'ı seyrettiriyor. Hayret ve hayranlık uyandıracak Cenab-ı Hakk'ın sanat ve icraatlarını. Ayet-i Kerim'in mealen şöyle. O ki her şeyi en güzel surette yarattı. Mealini. Yani ne ki yaratılmıştır? O en güzel surettedir. En güzel şekildedir. Bunu ehl ilim, herkes mensup olduğu, ilgilendiği, alaka duyduğu alanda şöyle ifade ediyoruz. Hiçbir şey bundan mevcutta, olduğundan daha güzel olamazdı. Leyselil imkan, ebdem immeken diye özetlenmiş. İmkan sahasında bundan daha güzeli olamazdı. Her bir ilim dalı, ilimdeki seyahatin mükemmel erdirdikçe, her şeyin ne kadar yerli yerinde olduğunu, bundan başka ne türlü olursa olsun bu kadar mükemmel olamayacağını itiraf etmek durumunda kalıyor. Evet. Bu da Cenab-ı Hakk'ın icraatının ne kadar ahsem bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Hiçbir şeyin hiçbir şekilde, hiçbir detayında bile tesadüfün yerinin olmadığını ifade ediyor. Hem ayeti kerime hem bilimlerin gözüyle seyrettiğimiz kainat aynı şeyi söylüyorlar. Her şeye o şeyin kabiliyet-i mahiyetine göre kemal mizan ve intizam ile biçilip, hüsnü sanat ile tertip edilip. Evet. Bir yırsına bir elbise dikecekseniz, ölçülerin çok iyi tutturulması lazım. Tam üzerine oturması lazım. O beden düşünülüp ölçüler çok hassas bir şekilde alınıp, tam da ona göre biçilip ona giydirilmesi lazım. Sonra giydirilen elbise o insanın hayat tarzına, yaşadığı yere, bulunduğu mevsime göre farklılık arz edebilir. Dolayısıyla bunların hepsinin hesaplanıp tam da o insana göre biçilip dikilmesi çok önemli. Aynı şekilde Cenab-ı Hak neyi yaratacaksa adeta ruhuna beden elbisesini giydirirken tam da o ruha uygun bir beden elbisesi giydiriyor. Evet. Mesela bir kuş yaratılacaksa onun uçuşu salınışına göre tüm vücudu tertip edilecek kemikleri de ona göre tüyleri de ona göre tüylerinin düzeni de ona göre her şeyle tam bir kuş olmak üzere yaratılacak Dolayısıyla baktığımızda kuşun o kadar rahat bir şekilde salına salına uçuştu uçtuğunu görünce insan hayran oluyor Evet. Demek kabiliyetin mahiyetine göre bir elbise giydirilmiş ona. Ne olacaksa tam da ona göre. Bir arslan yaratılacaksa ona arslan gibi pençeler, güçlü kuvvetli adaleler veriliyor. Ata, koşmak için yaratılan ata ona göre teçizat veriliyor. Her şey tam da ona göre dizayn ediliyor. Evet. O şeyin kabiliyeti mahiyetine göre kemal-i mizan ve intizam ile biçilip tam bir ölçüyle, tam bir düzenle biçilip, üstün sanat ile tertip edilip. Yani tam da onun vücuduna oturması yetmiyor lersen de sanatlı olması gerek, süslü olması gerek. Evet, tam bir ölçüyle biçiliyor, tam da vücuduna göre ve evet, muhteşem sanatlı yaratılıyor. Bir kuşun, bir kelebeğin, bir atın, bir balığın seyrine doyamıyor insan. Ne lazımsa vermiş, verdikler de çok güzel verilmiş. En kısa yolda en güzel bir surette, en hafif bir tarzda, istimalce en kolay bir şekilde. Mesela kuşların elbiselerine ve her vakit tüylerini kolayca oynatmalarını ve istimal etmelerine bak. Evet. İşte verilen ne verilmişse bütün teşhizatı, bedeni tamamen onun ruhuna muvafık bir şekilde ve son derece suhuletli, sanki kolaycacık yapılıveriyor gibi bir intiba içerisinde. Evet. Dolayısıyla mahlukata baktığımızda, neyi seyredersek seyredelim, ister uçan bir kelebeği, ister süzülen bir kuşu, ister su içerisinde giden bir balığı, koşan bir atı vesaire, Hepsine şöyle bir baktığımızda her şeyin tam da bunun için yaratılmış olduğunu, yaratılış amacına en uygun bir şekilde giydirildiklerini ve ne de sanatlı ve güzel göründüklerini insan bakar bakmaz anlıyor ve bu ayeti tasdik etmiş oluyor. Hem israfsız, hikmetli bir tarzda vücut vermek. Yani yaratılışta da hiçbir israf yok. Tam bir ekonomi var tabiri caizse kainatta. Hiçbir şey israf üzerine müesses değil. Yani mesela insan karbondioksit çıkarıyor, hayvanlar karbondioksit çıkarıyor bir de o şey gitmiyor. Bunu hemen bitkiler alıp oksijene tahvil ediyorlar, şekere çeviriyorlar vesaire. Kainatta hiçbir şey İsraf üzerine müesses değil. Tam bir iktisat, tam bir ekonomi söz konusu. Hikmetli bir tarzda. Yani ne yapılıyorsa belli bir gaye güdülerek yapılıyor. Hiçbir boşunalık yok. Hiçbir abesiyet yok. Her şey hikmetli. Hikmetli bir tarzda vücut vermek, suret giydirmek, eşya adedince diller ile bir sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve bir kadir-i mutlaka işaret ederler. Evet. Demek ki bunu bir tek hayvanın detaylı seyriyle de görebiliyoruz. Hele de ilmin verdiği gözlüklerle onun iç organlarına kadar sirayet ettiğimizde biyokimyasına, fizyolojisine, anatomisine hakim olduğumuzda bunu çok daha net görüyoruz. Evet. Her bir kemiğin son derece ince ve itinalı bir şekilde dizayn edildiğini görmek bir tek canlının vücudunda bile ne yaratılmışsa en güzel şekilde yaratılmıştır hakikatini bize izahı ve ispatı kafi. Bir canlı birçok dillerle bunu anlatıyor demek ki bir de bütün canlıların bütün fertlerini gözümüzün önüne getirdiğimizde kulakları sağır edecek müthiş bir e, sesle bu hakikati ilan ettiklerini görüyoruz. Demek ki eşya adedince, varlıklar adedince diller ile bir saniye hakimin yani her işini hikmetle ve sanatla yapan birinin vücudu vücudunu olmazsa olmaz varlığını ve bir kadir alim mutlakın evet kudreti sonsuz çünkü bu kadar eşyayı bütün detaylarıyla son derece ince bir nizam içerisinde yaratmak kudreti sonsuz olmayı ilmi sonsuz olmayı gerektiriyor demek ki bir saniye hakim bir kadir alimi gösteriyor bütün varlıklar bütün detaylarıyla evet Dolayısıyla Ayet-i ilan etmiş olduğu Cenab-ı ne yaratıyorsa en güzel surette yaratıyor, hakikatin kainatta görüyoruz. Sonra bu güzelim kainatın arkasında güzelleştirme, hikmetle yaratma, sanatla icat etme gibi Cenab-ı icraatlarını görüyoruz. Bu icraatların arkasında da Cenab-ı kendisinin varlığını aklımızla, kalbimizle hissediyoruz. Bir diğer pencereye geçiyoruz. 16. pencere. Rüyü zeminde mevsim be mevsim tazelenen mahlukatın icat ve tedbirlerindeki intizamat ve tanzimat bil ve daha bir hikmet anmayı gösterir. Rüyü zeminde, yeryüzünde mevsim be mevsim tazelenen mahlukatın icat ve tedbirlerindeki intizamat ve tanzimat. Yani mevsim be mevsim, hatta bazıları gün be gün tazeleniyor bazı mahlukların. Bir kısmı geliyor, bir kısmı gidiyor. Gitmeyenlerin de, vücutlarında da mesela insan vücudunda binlerce, milyonlarca hücreler gidiyor, yerine yenileri geliyor. Yani mahlukat tazeleniyor sürekli. Evet. Dolayısıyla sürekli bir icat var. Yeniden yeniye yaratılış var. Ve yaşamakta olanların yaşaması için ne lazımsa rızk cihetiyle hepsi veriliyor sonlara. Evet. Yani sürekli ruh-i mevsim ve mevsim mahlukat yaratılıyor, yaratılanlar yaşatılıyor bütün ihtiyaçları görülerek. Bunun arkasında bir intizam ve tanzimat var, her şey bir düzen ve düzgünlük içerisinde gidiyor, bil ve daha bir hikmet ammeyi gösterir. Demek ki bunların arkasında belli bir gayeyi güden, her şey o gayeye göre tedbir eden bir hikmet görünüyor. Bu hikmet de bütün kainatı kuşatmış. Nereye baksak onu görüyoruz. Her tarafta hikmet. Hikmet, hikmet. Evet. Sıfat mevsupsuz olmadığından sıfatın elbette bir sahibi vardır. Elbette o hikmet amme bir zarure bir hakimi gösterir. İşte bütün kainatta aklımızla keşfettiğimiz bütün bilimlerin şehadet ettiği bir hikmet var. Hikmet varsa Elbet o hikmetin bir sahibi var. Bu hikmetli icraatı kim yapıyor? Bir hakim yapıyor. Her için hikmetle yapan bir zat var arkasında. Ruh yüzleminde mevsim ve mevsim tazelen mahlukat bunu ilan ediyor. Hem o perde hikmet içinde harika bir tezyinat. daha binayeti tanmayı gösterir. Evet bu hikmeti görüyoruz. Hikmetli icraatı görüyoruz. Ama bunun arkasında bir şey daha var. Son derece hikmetli ama son derecede tezcinatlı, süslü, sanatlı. Bir bir daha bir inayeti tanmaya gösterir. Bu da demek ki arkasında her şeyin her türlü ihtiyacını gören, onlara destek veren, medet eden bir inayeti gösteriyor. Tastaman bir inayeti gösteriyor. İnayetin içerisinde mahlukatına merhametle muamele eden bir Rab şeyi de var. İnayet hem gayeyi gösteriyor hem de o gayeyi takip ettiren şeyi yani inayeti yani rahmeti, yani şefkat-ı ilahiyeyi, refet-i gösteriyor inayet kelimesi. Demek ki bütün kainat baştan sona hikmetin şahitliğini yapıyor. Ona biraz daha yakından baktığımızda hikmetin arkasında inayet görünüyor. Ve o inayeti i biz bizzavru inayetkar bir Halik-i Kerim'i gösteriyor. İşte şefkatle himaye eden ve her türlü mahlukun her türlü ihtiyacını gören, hayatını devam ettiren inayetkar bir Halik-i Kerim'i gösterir. Evet, inayetkar bir Halik-i Kerim'i gösterir kerem sahibi bir yaratanı gösteriyoruz. Ve o perdeyi inayette, umuma şamil bir taltifat ve ihsanat bilbe daha bir rahmeti vasiyayı gösterir. Evet bu yardım ve desteğin arkasında, inayetin arkasında her şeye şamil, her şeyi içine alan bir taltifat ve ihsanat. Herkese lütuf veriliyor. L lütfen ihsanen yani hak etmeden, teveccüh ve iltifat olarak, hediye olarak, bu kadar ihsanat yapılıyor, iltifatat yapılıyor. Bu neyi gösteriyor? Bil ve daha bir rahmet-i vasiyayı göster. Demek ki tüm kâinatı kuşatan bir rahmet var. Bu rahmet inayetle, hikmetle kâinatı bir gaye etrafında döndürüyor. Yaratıyor, sanatla yaratıyor, bütün ihtiyaçlarını görüyor. Hayatiyetlerini devam ettiriyor. Ve o rahmet-i vasia, her şeyi kuşatan rahmet, biz zarure bir Rahman-ı Rahim'i gösterir. Böyle bir rahmet varsa, bu rahmetin kaynağı olacak bir zat var arkasında, bir kimlik var. O da Rahman-ı Rahim ünvanıyla Cenab-ı Hak. Demek ki bu rahmet, şefkat, refet de arkasında böyle bir Rahman-ı Rahim'i gösteriyor. Ve o perdeyi rahmet üstünde dahi bütün rızka muhtaç zii hayatların layık ve mükemmel bir tarzda iyaşeleri ve erzakları bil be daha terbi terbiye kerane bir rezakiyet ve şefkat kerane bir rububiyeti gösterir. Evet. Bütün mahlukatın bütün ihtiyaçlarını en mükemmel bir şekilde görüyor olması açık bir şekilde terbiye kerane bir rezakiyet. Yani bizim her türlü ihtiyacımızı bir mürebbiye gibi adeta gö bilen, gören bir rezakiyet var, rızıklandırma fiili görünüyor. Şefkat kereanne bir rububiyeti gösterir, bizi seven, bizi acıyan, bize itibar eden, bize iltifat eden şefkatli bir Rabbi gösteriyor ve o terbiye ve idare biz zarı bir, bir Rezak-ı Kerim'i gösterir. Bu terbiyeyi görüyoruz. El bebek, gül bebek her şeyin bütün ihtiyaçlarını gören icraatı görüyoruz. Onların her şeyini idare eden bir Rabli'yi de görüyoruz. Bunun net sonucu biraz daha e, zihnen yakınlaşsak arkasını bir Rezak-ı Kerim'i gösterir. Yani vermeyi seven, bol bol veren, son derece cömert olan bir Rezak'ı insanın zihnine, kalbine, ruhuna gösteriyor. Evet zeminin yüzünde kemal hikmetle terbiye edilen, ve kemali inayetle tezyin edilen ve kemali rahmetle taltif edilen ve kemali şefkatle iyaşe edilen bütün mahlukat birer birer bir saniye hakim, kerim, rahim, rezakın vücubuna şahadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi. Evet, sevin yüzüne bakıyoruz. Yukarıdan beri anlatılan şeyler bir özetlenmiş oluyor. Evet zemin yüzünde kemal hikmetle terbiye edilen, tam bir hikmetle her şeyin terbiyesi yapılıyor. Yani ne ne olma istidandaysa ona göre terbiye edilip oraya getiriliyor. Ve kemal inayetle tezyin edilen ve son derece rahmet ve şefkatin tecellisiyle süslendirilen ve rahmeti kemal-i rahmetle taltif edilen, rahmetin her türlüsüyle iltifata boğulan ve kemal-i şefkatle yaşa edilen son derece şefkatle yaşa edilen ihtiyaçları giderilen bütün mahlukat birer birer bir saniye hakimi. Demek ki yaratan biri var, sanatla ve hikmetle yaratıyor. Kerim sonra o. Evet. Vermeyi seviyor. Rahim sonra. Evet. Rahmeti bol. Verezzak rızıkları veren o. Onun vücubuna Varlığının zaruri oluşuna, şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi. Hepsi tek merkezden idare edilir bir keyfiyet kendisini gösteriyor. Son derece nizam ve düzen içerisinde. Buna işaret ettikleri gibi her biri, yeryüzünün mecmuunda tezahür eden ve umumunda görülen ve kast ve iradeyi bil ve daha gösteren hikmet hamme. Her bir varlıkta bunu biz görebiliyoruz, müşahedebiliyoruz. Fakat yeryüzündeki bütün mahlukatın hepsine birden bakabildiğimizde, bunun hepsinde müşahede ediyoruz. O zamanın arkasında bir kast ve irade var. Yani kasten, iradeten, yani bilerek, takip ederek, özenle bu işler yürütülüyor. Bu arkasında bir hikmet-i amme var. Bir hikmet, belli bir amaç etrafında özenle mahlukatı böyle sevk ve idare ediyor. Buna hikmet-i amme diyoruz ve hikmeti dahi tazammın eden umum masnuata şamil inayeti tamme aslında hikmetin içine alan bir şey var. Bütün masnuatı, bütün sanatla yaratılan şeyleri içine alan bir inayeti tamme var. Taslamın bir inayet var. İnayet hikmeti de içine alıyor. Daha üst bir şemsiye. Ve inayet ve hikmeti tazammın eden umum mevcudat-ı arziyeye şamil olan rahmeti i vasya. Diğer taraftan hem inayet hem hikmet manalar içinde bulunduran bir rahmet, vasi bir rahmet, bütün varlıkları kuşatan bir rahmeti görüyoruz. Rahmet, hikmet ve inayet manalarıyla işleyip kendisini gösteriyor kainatta, sergiliyor adeta. Ve rahmet ve hikmet ve inayeti de tezammül eden, Umum zihayata şamil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızık ve iaşe yumumiyeyi birden nazara al bak. Evet. Ve rahmet ve hikmet ve inayet inayeti de tazammun eden umum zihayata şamil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızık ve iaşe yumumiyeyi birden nazara al bak. Yani her mahlukun ihtiyacı var. Sürekli beslenmeleri gerekiyor. Beslenmedikleri zaman hastalıklar ve ölüm peşinden geliyor. Dolayısıyla mahlukatın hayata devam ediyorsa onlara çok iyi bakılıyor anlamına geliyor. Dolayısıyla bu gözle kainata baktığımızda bu rahmetin, hikmetin, inayetin yaşa anlamında, rızık anlamında sürekli kendisini hissettiren insan fark ediyor. İşte bunların tamamını birden nazar almak gerekiyor. Bak, nasıl ki Elvanı ı seba teşkil eder. Yani yedi renk ışığı oluşturur. Ve yeryüzünü tenvir eden o ziya nasıl şüphesiz güneşi gösterir. Renklerden ışıklar, ışığı hayal ediyoruz. Oradan da güneşi aklediyoruz. Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla renklere baktığımızda rengarik bir kainatla karşı karşıyayız. Ama renkler güneş ışığının kırılmasından ibaret. Aa, demek bütün renklerin kaynağı olan bir ışık var. Ortalığı aydınlatan şey bu. Bu aydınlığın da kaynağı bir güneş var. Diye insan. Hemen aklen muhakeme edip bu noktaya geliyor. Öyle de o hikmet içindeki inayet ve inayet içindeki rahmet ve rahmet içindeki iyaşeyi rızki Nihayet derecede hakim, kerim, rahim, rezzak bir vacibül vücudun vahdetini ve kemal-i rububiyetini büyük bir mikyasta, yüksek bir derecede, parlak bir surette gösterir. Evet, Ya nasıl işte kainatta renk namına ne görüyorsak hepsi ıı, ışığın tecellilerinden ibaret, farklı farklı tecellilerinden ibaret. Işığın da bir kökeni var, kaynağı var, o da güneş. Kainattan böyle bir çıkarımla güneşe ulaşıyoruz, nasıl? İşte bir bakıyoruz her tarafta hikmet var, beraberinde rahmet var, beraberinde iyaşe var, beraberinde rızık var, beraberinde inayet var vesaire vesaire. Bunların hepsini bir araya topladığımızda bunların tek bir kaynaktan, tek bir şeyden hasıl olduğunu biliyoruz. Muhteşem bir icraat var. İcraatın kaynağı da güneş de Rabbul Alemin'dir. Evet. Demek ki bunlar kainattaki bu icraat, bu faaliyet bütün ihtişamıyla kendini gösteriyor. Biz buradan hareketle perde gerisinde göremediğimiz güneşi yani Rabbimizi tanıyoruz. İşte istersem münkiri gafil. Göz önündeki bu hakimane, kerimane, rahimane, rezzakane terbiyeti ve bu acip ve harika ve mucize keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Evet, ortada müthiş bir hikmet var müthiş bir kerem var müthiş bir rahmet var müthiş bir rezakiyet var müthiş bir terbiye var mucizevi bir şey bu sıradan bir hadise değil bu bir izah istiyor nedir bunun izahı ne ile izah edebilirsin senin gibi serseri tesadüfle mi tesadüf denen şey serseri bir maktadı takip edebilecek bir şey değil Yani şans eseri olabilecek şey değil ve kalbin gibi kör kuvvetle mi? Yani bir enerjiden bahsediliyor, enerji ve kuvvet denen şey, bunlar da kontrolsüz olduklarını hiçbir işe yaramazlar. Enerji, bir çok regülatör işlemlerden geçirilerek adeta uysallaştırılıp ondan sonra teknolojinin hizmetine sunulabilen bir şey yoksa enerji tahripkardır tek başına. Kontrolsüz enerji, enerji değildir. Evet, Dolayısıyla bir kâinindeki enerjiyi fark edip, ha bu her şeyi izah edebilir demek hiçbir şekilde doğru değil çünkü kördür kuvvet, görerek iş yapmaz ve kafan gibi sağır tabiatla mı? Evet, tabiat dediğimiz her şeyin mahiyetini kastediyorsak, bu da sağırdır. Yani birbirleriyle haberleşip iletişim kurup, kafa kafaya verip gelin şöyle bir icraat yapalım diyecek durumda değiller. Ve senin gibi aciz, camit, cahil esbapla mı? Yani dediğin ne varsa hepsi aciz bunların, cansız, ilimsiz, halbuki ortada müthiş bir ilim var, müthiş bir hayat var, müthiş bir kudret tecellisi var, taban tabana, sebeplere zıt bir şey bu. <gülüyor> Yoksa nihayetsiz derecede mukaddes, münezzeh, müberra, mualla bir nihayetsiz derecede Kadir, Alim, Semih, Basir olan Zat-ı Zülcelale, nihayetsiz derecede aciz, cahil, sağır, kör, mümkün, miskin olan tabiat namını verip nihayetsiz hata işlemek mi istersin? Evet. Yani tabiat deyip bazen için içerisinden çıkmaya çalışıyorlar ama baktığınızda bu tabiatın son derece kudret sahibi, son derece ilim sahibi, son derece her şeyin farkında olan, her şeyi gören, her şeyi duyan bir mahiyette olması gerek. Böyle bir tabiat Allah'ın öbür adı olur herhalde. Halbuki tabiat dediğimizde akılsız, şuursuz, camit, hesapsız, kitapsız bir şey kastediliyor. Evet. Bu ciddi bir cinayet olur. Allah'a tabiat diye bir isim takviye kalkmak ama aciz, cahil, şuursuz esbaba da böyle bir güç, kuvvet, ilim, isnat etmek aklın kabul edemeyeceği bir şey. Hem güneş gibi parlak şu hakikati hangi kuvvet ile söndürebilirsin? Hangi perdeyi gaflet altında saklayabilirsin? Demek ki bütün bu kainata baktığımızda bu icratların arkasında Cenab-ı Hakk'ın iltifatını ve teveccühünü görmek lazım. Burada bu vesileyle şunu ifade etmekte fayda mülaze ediyorum. Şimdi Üstad bu mevzular yazarken elbette inkarcı insanları birinci planda muhatap almış. Ama şunu da unutmamak gerekir ki bu derse herkesin ihtiyacı var. Çünkü bazen elimize verilen nimetleri hem de biteviye hiç tükenmeden peş peşe verilen nimetleri fark edemiyoruz. Veya verilen nimetlere şükür gerekliliğini anlayamıyoruz. Yani teorik olmasa da pratik olarak adeta bir inkarcı gibi yaşıyoruz bizde. Yani sanki elimize verilen nimet kendiliğinden gelmiş. Birisine teşekküre ihtiyacımız yok gibi. Dolayısıyla biz bu mevzuları anlamadığımız anlamına geliyor. Ama kainattaki bütün hadiselerin arkasında Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, hikmetini, iltifatını müşahede ettiğimizde elimize verilen bir elmanın, içtiğimiz suyun, güneşlendiğimiz zaman güneşin kıymetini ve bizim için ne kadar büyük bir nimet olduğunu eğer anlamıyorsak bu bir ciddi problem. İki anlıyoruz buna karşı bir teşekkür etme ihtiyacı hissetmiyorsak bu da iki ciddi bir problem ikincisi de problem. Üstad Hazretleri Şükür Risalesi'nin baş kısmında Rahman Suresinde 31 defa zikredilen ayet-i ayet kerimesini ifade ederken şöyle bir ifade kullanıyor. Yani malumu ayet-i kerimede şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini inkar ediyorsunuz, tekzip ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz anlamı var. Üstad orada şu ifadeyi kullanıyor. Cenab-ı Hak bu ayet kerimelerde şükürsüzlüğü inkar ve tekzip olarak gösteriyor diyor. Yani şükür etmiyorsanız demek ki tekzip ediyorsunuz, inkar ediyorsunuz. Yani bunu benim verdiğim, bu nimeti benim gönderdim inkar ediyorsunuz gibi bir ifade ile üsüp içerisinde bunu anlatıyor. Hem de 31 defa tekrar ederek e, bu konuya çok ciddi parmak basıyor anlamı geliyor. Dolayısıyla eğer biz bu manaları biliyorduk zaten diyorsak, Biliyorsak bilmenin bir gerekliliği var. İnsanın şükran ve minnet hisleriyle iki üklüm olması gerekir. Bu kadar nimetlerle insan muhatap olmuşken. Ama olmuyorsak demek ki bunu teorik olarak bilsek de bu henüz duygularımıza sirayet etmemiş, gönlümüze, kalbimize yerleşmemiş, ahlakımıza, davranışlarımıza yansımamış anlamına geliyor. Onun için de bu hastalıktan kurtulmak için insanın kuvvetli bir tefekkürü, ameliyat geçirmesi gerekiyor. Onun için üstadlar Risale-i Nur'da baştan sonra bu alemize yerleşmiş olan inkarcı yapıyı tanımar etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu dersler sadece inkarcıların değil inkarcı nefsimizin de iknaına e, ilzamına çalışan dersler. Bunu öyle dinleyip öyle anlamak gerek. Cenab-ı Hak bu hakikatleri aklımıza, kalbimize, dolayısıyla ahlakımıza ve davranışlarımıza da yansıtsın inşallah. Sumhaneke la ilmelene illa ma'allemtene inneke hakim vahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha